Tavda bir, bir mağara çok rahmet yağınca yağmur çok hızlı yağdı. Büyük bir kaya koktu yukarı dağdan. Hümme kaset kulübükün ayeti cemile cemilesinde de Allah bunun tefsirinde de Allah'tan korktuğundan kayaların arasından su kuşturuyor. Bu kayaların büyük yaş Allah. Hayalar da duramıyor. Allah'ın korkusundan cildinden duvarlanıp endiğini görmeyi yoz mu? Alaette bu işte kendim demeyiyorum. Allah'ın korkusundan taşların arasından suyu fışkıtırıyor da şu gözlerine bak. Taş daha katı olmuş yer. Yani. yani taştan da. Kullarımın gözleri sınmak asak bugün, kalpleri siyahlaştı, gözleri taştan katı oldu. Taşın arasından su da etten gözyaşı dökemeyi yok. Bir Allah korkusundan şu gözünden yat gelse cehennemde yerini söğütürürüm diyor Allah. Millet cay cay yanırken ciddi emin bir kaca su almış elinde getirmiş onun evdiğiyim. Ya, ya Rabbi, kullarımı ve yere dökmelim bu cadahın içine topladım. Allah'tan korkusundan şafakları ağladı. Onları yanacak yere dökeceğim de ataşını söndüreceğim diyor. Onun için 7. kapı 7. kat cehennem öteki cehennemler kadar şiddetli değil. Çünkü Allah'tan korkan kimselerin gözünün yaşı, gözünün yaşı serpiliyor da orası serinleşiyor, hamam gibi oluyor. Allah gözlerimizi yaşattı ya, sen mi? Etten yaşamıyor kardeşim, etten. Biz ne kadar karbimiz kararmışız, görüyorum. Getva gittim Erice'ye gittim Adana'ya gittim Cihan'a gittim İzmir'de vaz verdim İstanbul'da verdim ve Ankara'da verdim hengür hengür aleya yollardı bizim memleketin adamlarının gözü pangadan para diye diye taizden para ala ala versini haksız ala ala içi haramla dola dola taş olmuş gözleri yahu. ve ne diyeyim? Nasıl tersi ettireyim? Ne bağırıyor hoca? Babamca bir tanı boyuna bağırılır mı? Köyledim mi? Ardına bir şey gelir. Ahsin geçilerin her biri gelip ekimlerine konuşur da geçilere çoban bağırır. Benim bağırdığım Şeriat-ı garray-ı ahvediyenin çıkıyormuz dışarısına çıkıyonuzda Çıkmam deyip ağırıyom Yani sen niye bağıracağım, kendimi niye yoracağım, niye hastalanacağım sizin yüzünüzden Yettim üç gün evde, sürüm sürüm süründüm Cemaat bana aşık dedim Şimdi otoposta, taksiyle neyle gelirler Hocam gelemedin, geçmiş olsun deyirler mi? Bir kaç ekbabından başka yüzüme bakan yok. Yine şu cemaat var ya birbirimizi sevenler. Bunlar biz. Yerinden seven yok. Tükendim. Nefret nazarı. Bir şey başladım. Tükendiyor ki. Tıpkı da yarım koyup Kur'anı da yarım koyup mahcubun her şeyi. Açalım başlarına. Başka yere gitme hocam o geldi daş boşa boşa mağaranın ağzını harfadan ka kapattı. İçinde üç kişi kaldılar ağlamaya başladılar. Üç gün kaldılar aç bir ilaç dışarıdan yüz kişi bin kişi gelse başı kaldıracak gibi diyorlar. O günü diremit ne yok külü kıyamazlar. Kaldılar içinde. İşte sağ olduk ya ancak bir gün de görebiliriz. Güler, açlıktan birbirinin gözüne bakmaya başladı. Bakmaya da olmaz. Gelin Allah'a dua edelim dedi. Allah'a dua edelim. Duaımız inşallah kabul olur. Geçen haber verdim yarım kaldı. Hassinu emrakun bize kam ve davu emrazaqun bissalakat ve aqtu lil belay İkisini dedim de duayı diyemedim de bak buraya lazımmış. Malımızı zeketle hisar alın. Allah böyle buyuruyor. Bir afat gelmesin o memlekete. Hep zeketlerin. Nefsimin nefsimin rahmet rahmetli alsın. Ama afat yağıp bahçeleri çağırla doldurmasın. Zeket vermediğimizden böyle oluyor. Ne davu emraza kurubis sadakat. Sadakayla da hastalarımıza şifayı sadakadan arayın. Ve'a'idhû dil bela'i. Dua, duayla du da bela'yı redd dedin gelmesin. Kardeşim birer dua edelim de Allah belki şurada şifadırır başımızdan dedi. Büyük kardeş sen bir dua et, elim ayağı unutayım Ha bir dua et ne var? Benim Allah'a dedi yüzüm yok dedi. Kalp incelmiş dua kabul olur daha. Gözü ağlayır. Yalnız dedi, anam babam var dedi. Anam babam var, 5-10 var, geçimizde varımız. Daha yaymaya gidelim. Getirir, sal, saldırır, Bir biçittirir. ilk anamı babamı doyurur, ondan sonra çocuklarımı doyururdum. Böyle anama babama hürmetliydim. Bir gün geç gelmiştim. Ortalık kara. Ee, Gülüm yok. Kulağınız, geldim öyle yatsı olmuş, yatsı yıkıldım, hemen sülü bişirttirdim. koltuğuma ekme aldım, el de aldım, kopuştum ki anam babam sız almış, neymüşler. Acep uyandırırsam kırar mıyım diye korktum anamdan babamdan. acem uyandırmazsam kendiler uyanır da yılan sokuğum uyur da aç uyumaz diller. Uyuyamazsa, uyanırsa Acın gam bizim yemeğimizi yetirmemişti. Dilıllarsa ben ne yapayım ya Rabbi diye sabaha kadar koltuğunda ekmek elinde kasbekleri şafağa uyandılar. O ne oğlum dedi. Yavrum ne dedi? Geçik, ben yatsıya yetiştim ancak bilemedim halablanır. Bir şirkirdik akşamdan beri başınızda dinliyorum yatsıdan beri. Anam babam bana kırılmasın da şu su da şu ekmeğe yedirdiğimde ondan sonra çocuklar içinde ağlıyor ya ağlasın onlar zararı yok. Yalnız anam babam ağlamasın dedim. Babam ekmeğinizi yedin. Ey yavrum Allah senden razı olsun derler ağlaştılar. Ya Rabbi, hiçbir amelim yok ya. Anamı babamı razı ettim benden razıysam şu taşı geriye çek deyince baş bir yekildir. Komşuna vardılar kafaları olmuyor. Aman ortancıl kardeş duayı sen yapacaksın şimdi. O da duaya benim bir yüzüm diyor ya dedi ben ziraatçıyım. Etim piştirirken ölenleyi bir ırgat geldi. Kur'an-ı Kerim'in hikayesi bu. Bir ırgat geldi. Irgat dedi ki, o ırgat dedi ki, ha ben de biçeyim, aradım aradım, bir iş bulamadım. E, değil de sen de biçtim. Girdi ama adam çok pehlivan. O rahat, güzel çalar, güzel biçel bir erbabıymış. Öğümde biz e, ekin biçti ki, onların sabahtan, akşama kadar biçtiğini o da biçemiydi. Yani ondan kadar da o biçti. Akşam olunca e, ücretlerini dağılıyom. Ben kimde keman verdim ya ne kadar onlar kadar da vermiştim. Fakirlik yaptım, insatsızlık yaptım, zimrilik yaptım. Yarın verdim, tüm vermem dedim. Etmediydi, etmedi, yalvardı, vermedim, küstü dedi almadı hakkını. ve böyle insafsız bir adamdı. Lakin o sonra pişman oldum. Ona bir güle zahra kuruday ektim, gökçelik. O bildi onu biçtim, sürdüm, soğurdum. Bir inek aldım. İnekten yetkiz bir erkek bir dişi kızağı, ötekinden bir kızağı, ötekinden üç, beş, bir sene, yüz kadar sınır oldu, 20 seneye kadar. Bir gün bir al suharlı adam geldi. As-salamu aleyküm, aleykümselam. Biliyorum, bir gün eylemle ekim biştiriyordum da, sen de biştim de, yarım biştim diye hakkını vermedin Yarın verdin Şimdi çocuklarım aç kaldı. Allah'ın zavrı o yarın biştiğim hakkı ver de çocuklarım dağını koyuyor. Elimden tuttum, götürdüm. Şu iki yüz çobanla beraber senin dedim. Ektim, içtim, kaldırdım, inek aldım. Çobaktım, tosun, buğalar oldu. Hiçbirini satmadım. Şimdi bu inekler, bu sınırlar, bu öküzler sen haydi götür. Sen yarım şeyi vermedin de bunu verin mi? Bana aldatma. Vallahi verdim. Pişman oldum çünkü derim ve buna kattım götürdüm. Kimdeni kimdeni? 200 tane Ya Rabbi bu hakka riayet ettiğin böyle çavattığın hızana muafik gelse çak taşın. diyor Bir daha yetindi. Cami büyüklüğünde taş. Yetindi kopuştuk vardı Eğer şöyle 10 santim daha açılacak olsa çıkabileceğiz. Aman bu için kardeş sevmiyorum dedim. Bu duaya, ben ne diyeyim, benim bir duayı edecek yok. Ben baştan küsmü halinde bir Yahudi'ydim, dedi Yahudi halinde İslam'dan donsularım var, dedi O donsularından aç kalmışlar, gece kocası yıkılmış, ağzından köpük geliyor. 5-6 çocuğu ağzından köpük ben ayaktayım, bir lokma elde yedim, ekmek övürdüm, yedim, ayaktayım. Hanim dedi bana bir ekmek bul, yani Allah rızası şimdi. Çocuklar bizi gördüğümde yarın geldi. Gece yarısı çıktım, o Yahud benden, ben Yahudiyim. Benim evimden başka bir yerde bol rızık yok, geldi kapı çarp, çarp, çarp diyeceğim. Kim diye çıktı mı? güzel bir kadını Müslümanın kadını afiyet o ne anladın hocam beş saat el açıyorum aydınlık yürüyorum elme ayakmışım ne yaparsam yap bizim karnımızı doyurur denizciğim yaçayım bana kendini eslimet zina edeyim seni de bundan sonra vereyim benim benim o ut halim benim hocamın Hocamın hakkına tecavüz edip de zina edemem. Ekmen yerinde kalsın, ankurdtan yebeleniz biz. Ben namusumu yilemem dedim, koydum hocamın ağzını kullanın dedi. Ekmek Ejderhanın ağzında Ne diyorsun sen? Ekmek Ejderhanın ağzında Yahudi diyor ki. İçim edersen sana ekmeğe veririm diyor. İçimi teslim etmezsen bir lokmacık, ekmek vermez. Sadece biz sizin fırsatınızı arayalım. Namusumuzu, yani şimdi Yahudi, Nafranı, Komünist, bizim içimizde anarşik yaralıp, ırzımızı, namusumuzu elimizden almaya çalışıyor. Bizim Muhammed'ini, Allah'ını seversen, partından vazgeç, İslam olarak bir araya gel, İslam birleşsin, kafirler, insan bulmasın diyorum sana. Koca yüz yemin verirsen, ben sandalyenin aşıkıyım, paranın aşıkıyım, ben şöhretin aşıkıyım, ben öyle ne yemin vermeyle neyle beni kurtaramam. Sen Araplardan Muhammed'i vasfetsen, Abu Bekir'ı sıb ve vasfetsen, Omar'ın faride vasfetsen, Osman'ın zinnoreyini vasfetsen, Alimyar Murtazayı vasfetsen, Milale Hadesi vasfetsen, mühendis gelmiş de seni ümmetçi görüyorum ben. Sen Araplara ne yalnız ne yasın, Ben o Muhammed'in ayağına kurban oluyor. Ben o sırtlarını alsamın ayağına kurban oluyum. O diyor ki yine Türk'ü vazgeleceksin. Türk'ün neresini vazgeleceğim. Kur'an onlara indi. Vekkan onlarda. Medine onlarda. Cennet onlarda. Arşah Isaf onlarda. Cebrail onlarda. Hücah'ın <gülüyor> onlarda. Her şey onlarda. Ben onların için yönüyüm. Senin aklın başındayım. Sen cemaatinle beraber cehenneme de ayırsın. Beni sızlatman, beni anlatman, beni öldürmen kursunun üstünde. feyatı vel murhan biz önerim mi ya Rabbi bu düşmanların yüzünden biz önerim mi ya Rabbi bırakı su gibi içenlerin yüzünden önerim mi Ramazan'da açıktan oruç yiyen liderlerin yüzünden önerim mi biz bizi sen kurtar bunların şerrinden ya Rabbi sen kurtar ya Rabbi sen kurtar ya reçli, <gülüyor> Bir daki. <gülüyor> Kafirlere rağmen bir dahi. <gülüyor> <gülüyor> Hırzımı teslim edeyim de, ekmeği alayım geleyim mi, yoksa açlıktan ölelim mi, kadın bana demeden ne olur isen tek ekmek getirdi Yani Allah aşkını da terbiye etme yarabbim. Evet. Ben diyor, vardım diyor, benim yanıma geldi diyor o üçüncü arkadaşı bil o. Esad-ı Rahim'den, başın altında kalanı. Geldim diyor, beni yatağa hazırlamış diyor. Uç kuruma diyor, kadın, müslümanın elimi geldi miydi? Elim tir tir tir, tir, tir. Elim aclıktan titriyorsa, ekmek de ondan sonra zina edeyim senin birini diyor. Ya Allah'tan korkuyorum da seninle Allah'ın huzuruna çöktüm alırım diye korkuyorum da. Deresi, Yahya deresi, Yahya'nın deresi zila kadınımız erkeğimiz duyuruyor. Buraya rahmet düşmez bela gelir. Bunları tükrüğümüzle geberdim. Tükürseniz geberir bunlar. Geri Allah korkuyorum da uç kuruma elimi bir gavurla ...çotuşmuşlar... Huzuruna Allah'ım kendini... ...korkuyorum diye... ...elim öyledi Allah... ...Estağfurullah... ...o Yahudi ben giriyor... ...Eşhedü eller... ...Eşhedü eller... iman ettim ben... ...sen kuşkırımı bağla... ...şu... ...yanla ...bir sıfra ekmek peynir, bal, bir çuvan, un sırtında götürdüm. hocasının ağzını, aç ağzını dedim, açtı, doyurdum, çocuklarını doyurdum. Hem zina etmedim, hem İslam oldum, hem aç doyurdum. Şu daşi. hep çekeceksin buradan. Deyin diyor. Taş çekildi, tüm çekildi. Çıktık geliyor, aşağı doğru yuvarlanıp geliyor taşlar. Bursunduk gibi söyledim. Yen anadan babadan haber vereyim derken buralara gittim. Zeketten haber bile geldim, imkanını bulamadım. Yalnız dün kardeşlerime söz verdim. Zeket faz. Son sade khat zeket kelimesi hat. Zekette oruç gibi faz. Oruçta namaz gibi faz. Namazda khat. Kelime-i bunların üstünün örtüsü iman o. İmanız bir kezalemiz. Eşberi Elye, <gülüyor> Aleyhisselam'ın zamanında zeket Onların zamanında 4'te biri tarzını, peygamberimizin hümetine 4'te biri tarz oldu ülmeti belki de ehl-i cehennem olur. Anladınız mı? Yani nikah fahat var burada. Şimdi kâhid var ama esen ne okundu? Sabırsız cemaat onun içinler yazıyorlar, dün bazı açıklıyorlar. Bu kardeşlerimiz ne de dairesine neçime okusuyor yazdı mı? Onlar için kes kesiyorlar. Ee, sağ olsun işte yağda da kimse gelmiyor ne eskilerler. Efendim herhalde sizin selamet camisi ayrı, Adalet part, e, Partisi'nin camisi ayrı, Halk Partisi'nin camisi ayrı, öyle mi burada Türk şirke e, ayrı? Hayır yavrum! Camileri hep hep boş! Şu gençlerden başka kimseyi göremiyorum, bu camiye geliyor onlar da. Hiçbirine var bu yollar diyorlar. Soruyorum, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedin mi diyor, o zaman diyor, giriyor diyor, bazı duymayın değil Ne kayın oldu bu millet, biliyor musun sen? Allah istahir! Allah istahir! Allah istahir! istahir Allama'yı getir! İşte orada Tahir Hoca geliyor deyince, yol ayırdı buna kadar bu millet. Boşkular karşılanlar, bu kadar karın üstünde. Lakin, şimdi milli selametin, e, Millet değil, buraya gelse de bağrıdan çıksa tek bir şey onlardan. onlarda. Millet beki eski hocaların kadar sevmediyim. Ama diğerlerin millet beki de o. Ben bu evimin içerisindeki şerefini paydederim Müslüman. Millet beklilik ne demi yanımda? Millet beki di Allah'ın beki Allahı bulun da Allahı razı ilesa. Bak size açık söylüyorum. Sevgimizi elden almak istiyorsunuz ya. Ben bir kulumu seversem Cibril'i çivirdim. Ya Cibril gel. Şu kulumu ben seviyorum yeryüzünde sen de sev. Ben de severim diyor. Bütün meleklere çivir. Onlar da sevsin. Bütün melekler de sever onu. Ondan sonra o melekleri sevdikten sonra yeryüzünden çivir. Mümin-i Kamil'in kalpleri de sevsin onu. Bir tarafı Van, bir tarafı Muğla. Dört köşeden ziyaretçisi geliyor. Peygamber de geliyor. İhbar edeceğiz, filan edeceğiz. Yüz türlü hile arıyorlar. O sevgiyi aramayan bir ziyaretçisi. Bu meseleyle o sevgiyi semadan Allah gönderiyorlar. Allah gönderiyorlar. Takdili Huda takdiri huya humbeyi bazu ile dönmez bazu burak. Allah'ın takdiri bilekleriyle dönmez bir şemaki bir çıraki Allah yaka bir neç dönmez kimse o çırağı sönmez güneşe üfürdür yarese yarese'nin üfürdüğüyle semada güneş söner mi? sönmez hocalarla Evdiavarla kapışma, yumun o makine. Sen köpek gibisin o zaman. O makine intizar tekerlinin altına seni bir kar alırsa yoldan makine der seni. Ot dur abi. Hiçbir bu çayı da intar aşkına. Şimdi hiç Plana ne bir şey olmadı. Plana ormanımı? mı? adı sanki avun haberi yok. Ahh ne olacak? daha zor bu. Hasan Hüseyin efendimize şehit edenlere birisi demiş ki bunların başına felaket gelmeyen kimse kalmadı. Değince ihtiyar tahtı bir ahla kalıyor diyor. ben de işte o Hüseyin'i öldürürkene yardım edenlerden hiçbir Hiç bir başıma sıkıntıda gelmedi. Niye yalan söylüyorum demiş. Adamcağız çok mahkuranmış çünkü Aslı varmış dediğinin, ama bu kahrolasıcaya Allah ahirette ceza vereyim diye ceza vermemiş. Belki olur diye bir daha ki çıra yanıyormuşmuş, gelip daha iyi yakayım, idareyi daha iyi yakayım diye kalkmış da umarıyormuşmuş. Allah oradan, oradan ne olmuş? Oradan bir at, e, bomba gibi ataş fırlatmış döşüne, döşünden ateş tutuşmuş, bütün vücutunu kovramış, şeytane çalışmışlar imkan yok orada bir su varmış suya geldine atmış hem boğulmuş hem yanaraktan gelermiş gelmiş söylenecek söz çok vardı lakin vakit geçiyor sallallı veselli mübarek aleyhi esrefi nuru cemil enbiya vel müselim elhamdülillahi rabbil alamin fetihah Ey aşık-ı dindade Gel nuş edelim badem Bir badem gerek ama Ki içileme badem Can Allah, canan Allah Can sana korban Allah Hay kalbi Allah'a <Sessizlik> duar sorulur <Sessizlik> <Sessizlik> can Allah canan Allah canlar sana korur Allah hayır kalbi Om Namah